Başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz. De ki ben şahitlik etmem. De ki o ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.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 Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Artık ayetlerine inanan kimseler iseniz,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 Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin. Yine erkek ve dişi olarak deveden iki, sığırdan da iki. De ki iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi?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 bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır.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 Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: "Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızda. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı."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 her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa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 ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, hakka yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir.